Bir Söz programında daha beraberiz. E, bu hafta fark etmişsinizdir, genç arkadaşlarımız yoklar. Çünkü yaz tatili geldi e, ve kendileri bizlerle beraber olamadılar bugün. Dolayısıyla biz iki yetişkin olarak şu anda e, buradayız. Sizlerle beraberiz. Ben Ayşe, e, Söz ekibinden. E, konuğum Serkan Öngel e, burada. Bugün Serkan'la birlikte aslında Türkiye'nin önemli bir meselesi üzerine konuşacağız. Çocuk kişiliği. E, ama öncelikle Serkan'ı biraz tanıyalım. Hoş geldiniz Hakan. Hoş bulduk teşekkür ederim. E, disk araştırma dairesinde e, görev yapıyorum. E, belki biraz diskardan bahsetmek, bahsetmek güzel gerekir. olabilir. Evet e, sizi tanıtmak açısından. Türkiye Yerimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun bünyesinde e, dönem dönem e, faaliyetlerini yoğunlaştırarak sürdüren e, ve kurumsallaşma iddiasında olan bir araştırma merkeziyiz biz. Ee, ve bu çerçevede gerek e, emek alanıyla akademi alanına arasında bir bağ kurmak ve emek alanında yaşanan e, problemlere e, dikkat çekmek, komoyunun ilgisini e, biraz buraya yöneltmek amaçlı e, bir faaliyet e, yürütüyoruz. E, bu faaliyetin e, başlıkları da işte enflasyon, <gülüyor> e, işsizlik verileri, işte çocuk işçiliği ve benzeri gibi e, asgari ücretlerin yaşam koşulları gibi, ücretlerin yaşam koşulları gibi. Reel ücretler gibi e, temel e, problem alanları oluşturuyor. Bu anlamda e, burada yaptığım seni hani çocuk işçiliği konusunda da e, önem verdiğimiz alanlardan biri durumunda. Evet, e, çocuk işçiliği tabii bizim programda da zaman zaman ele aldığımız bir konu. E, bu bağlamda sizin de yapmış olduğunuz, yakın zamanda yapmış olduğunuz bir araştırma var. Hatta Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Gününde aslında ona yakın bir e, tarihte yayınlanmıştı. Ee, özellikle çocuk işçiliğinin dünyada ve Türkiye'de ulaştığı düzeyyle ilişkiliydi e, yanılmıyorsam bugün biraz o araştırmadan da bahsederek aslında Türkiye'de çocuk işçiliğinin e, durumunu hem de e, mevcut Türkiye'nin aslında çocuk işçiliğine yönelik politikalarını yönlendiren bakış açılarını e, biraz Hı -hı. konuşmak istiyoruz. E, e, Tabii e, aslında bakarsak e, çocuk işçiliğiyle mücadele uluslararası çalışma örgütünün e, sözleşmelerinin bir e, gereği yani çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerin bitirilmesini yönelik. Ve askeri yaş sözleşmesi kapsamında e, gerçekleştirilen atılan adımlar var e, ve bu konuda bir e, program e, uzun zamandan bir gündemde hı hı. E, ve bu kapsamda e, aslında e, çelişik bir durumla karşı karşıyayız çünkü e, dünyada özellikle 2000'li 2000'li yıllarla beraber e, diyebileceğimiz yeni bir eğilim bu esneksiz, esneklik, kuralsız çalışmanın yaygınlaşması, güvencesizliğin artması ile birlikte doğal olarak e, bu kuralsızlığın yarattığı ortamda çocuk işçiliğinin eğiliminin de yani düşüş eğiliminin de biraz e, yavaşladığını hatta kimi bölgelerde hala çocuk işçiliğine yönelik eğilimlerin arttığını görebiliyoruz ki e, çok güncel, çok e, sıkı takip edilen bir Durumdan söz edemeyiz yani evet. mesela e, işsizlik verileri belirlenirken bile ya da e, hane halkı iş gücü anketleri belirlenirken bile çocuk işçiliği biraz kapsam dışında e, kalıyor çünkü e, çalışma çağında... Ki nüfusun e, genel eğilimleri ölçülüyor. E, halbuki çalışma çağı dışında kalan çocuk işçilerinin konumunu buradan görebilmemiz çok mümkün değil. E, biz de kısıtlı imkanlarla, kısıtlı verilerle bunları e, ancak inceleyebiliyoruz. Hem uluslararası kaynaklar açısından hem de Türkiye'deki kaynaklar açısından. E, o anlamda e, daha güncel, daha etkin verilere ihtiyaç var. Bu konuda daha... Ee, süreyen bir takibe ihtiyaç var aslında. Evet. Eğer bunlar e, yaratılabilirse Türkiye'deki durumu da özellikle 2008 krizi sonrasında dünyadaki genel hmm. eğilimlerle beraber Türkiye'de durumu da görmek mümkün. Çünkü e, 2008 yılında işte kuralsızlık çok daha devasa boyutlara çıktı işte işsizliğin e, yarattığı e, ortamda. E, ucuz iş gücüne ihtiyaç e, hı hı. sermaye kesimi açısından çok daha belirginleşti ve bu da en kötü çalışma biçimlerinin yaygınlaşmasına yol, e, yol açan bir unsur. Burada da tabii en etkin olarak kullanılan iş gücü işte kadın ve çocuk işçilerin durumu. Yani evet. daha e, ucuz işgücü olarak bunların e, çeşitli bölgelerde özellikle e, e, geç kapitalistleşmiş ülkelerde e, yaygın olarak e, yaşandığını görüyoruz. Bu anlamda da e, Türkiye'de aslında karakter olarak ee, biraz bu alanlara daha yakın Bu ülkelere yakın bir profil Hı -hı. sergiliyor Çocuk işçiliği açısından evet ee, Aslında öncelikle şeyin altını çizmiş olduk ee, Bu bağlamdaki veriler Çok güncel değil Türkiye'de de evet. çok güncel değil Belki dünyada da genel olarak böyle bir şey söylenebilir Ama güncel olması çok çok önemli bir yandan hani Buna yönelik politika üretebilmek için Tabii ki çok güncel rakamlara ihtiyacımız var ee, Türkiye Ses Kurumu'nun Bu bağlamda yaptığı son araştırmalar yanılmıyorsam ben eğer 2006 Hı -hı. yılına ait gerçekten evet. Çok eski veriler dolayısıyla çok önemli aslında diyerek altını çizmiş olalım. Evet, evet. Ee, İsterseniz Serkan biraz dünyada ne düzeyde, Türkiye'de ne düzeyde, sizin yaptığınız araştırmanın yöntemi nasıldı? Belki önce ondan bahsederek. Ee, bizim mevcut verili kaynaklar üzerinden genel eğilimleri tespit etmeye çalıştık. İki evet. dönem açısından ele aldık. Yani 1990'lı yıllardan itibaren yapılan araştırmalar ve daha sonrasındaki araştırmalar bu iki bölüm arasında nasıl bir eğilim olduğunu tespit etmeye çalıştık. Yani 94-99 ve 99-2006 yıllarını karşılaştırdığımızda evet çocuk işçiyle mücadele de işte istihdamdan Çekilen çocuk sayısına baktığımızda bir azalış var Ama bunda bir ime kaybının da Olduğunu görüyoruz ki evet. 2006 sonrası dönem açısından Bunun çok daha demi söylediğim gibi özellikle kriz ortamında Daha arttığını tahmin etmek Mümkün ve çok ciddi araştırılması Gereken bir husus olarak Görülebilir işte daha çok dünya Geleninde alt sahra Afrika ülkelerinde bu çocuk işçiliğinin yaygınlaştığını Görmek mümkün ya yani Dünya geleninde işte toplam çocuk sayısı Yani 5-17 yaş arası Baktığımızda 1 milyar 586 milyon civarında bunun çocuk işçi niteliğinde tanımlayabileceğimiz 306 milyon çocuk var. Dolayısıyla bu da son derece kritik bir konu gibi görünüyor. 5-14 yaş arasında biraz daha iyileşme görünürken 14 yaş 17 yaş arasında artış olduğunu görmek mümkün son dönemler açısından özellikle 2004-2008 yıllar arasında dünya genelinde. Türkiye'de ise biraz farklı bir eğilim belki yani o dönem yapılan araştırmada bunu da sorma ihtiyacı duyulmuş yani daha önceki çalışma hayatında yer alan ve evde çalışan çocuklar olarak iki bölüme ayrılmış ve evde çalışan çocukların oranında sayısında ciddi bir artışın olduğunu görüyoruz biz yani 7 milyonlara kadar yükselmiş rakam neredeyse iki katına yakın bir artışın olduğu görülüyor. Hı hı. Ee, tabii e, bu Türkiye'de çocukların çocukluğunu yaşayamamasıyla ilgili bir problem. Yani e, üre, direkt üretime dahil olmasa da evde hı hı. herhangi bir işin ucundan tutmak zorunda e, bırakılıyor çocuklar. E, oyun oynayacakları ya da çalışacakları zaman diliminde. Ve bundaki artış e, gerçekten çarpıcı. Ama her şeye rağmen e, baktığımızda zaten Türkiye'de de e, rakamın çok yüksek olduğunu görüyoruz. Yani işte 958 bin e, rakamı şu an istihdamda mevcutta çalışan çocuk evet. sayısı olarak e, elimizde var ki bu istihdamda dediğimiz veri. aslında hani ekonomik olarak çalışan evet, anlamına geliyor evet. galiba değil mi? Hani para tabii karşılığı tabii üretim sürecine e, dahil olan bir şekilde e, üretimin bir hizmet ya da e, metod üretimin herhangi bir kısmında bulunmak e, kaydıyla bunu e, çocukların e, çalışma hayatında olduğunu görmek mümkün. Bu verilerin e, şu an çok daha yüksek olduğunu e, deni söylediğim gibi tahmin etmek mümkün çünkü hı hı. E, veriler çok güncel değil o anlamda. Evet. Ee, ev eksenli çalışma dediğimizde evdeki işlere yardım etmesi veya evet. evde çalışan birisi varsa onun işlerin bazılarını üstlenmesi gibi. Evet tabii Hı -hı. yani e, ev içi üretimin e, bir şekilde e, Hı -hı. Bir, parçası üretimin, bir parçası olması Hı -hı. anlamında ve bunda çok ciddi bir artış var. Yani bunları dahil ettiğimizde neredeyse iki çocuktan biri evet, e, çalışmak durumunda bir e, evet, çok gerçekten son derece çarpıcı bir rakam. Hı -hı. E, niye böyle bir artış trendi oldu? Bu da işte yani istihdamdan çekiliyor belki ama ev içinde yeniden üretim süreçlerine hı hı. bir şekilde katkı vererek aslında o, o, o boşluğu doldurtacak bir düzenleme oluyor. Belki evde çalışıyor, annesi çalışıyor çalışma, çalışma hayatına bu şekilde biraz daha girmiş oluyor ucuz iş gücü olarak. Dolayısıyla hani böyle bir e, durumun olduğunu hı hı. E, görmek mümkün. Söylemek mümkün. Ee, biraz önce aslında bir miktar değinmiş olduk ama bu araştırma da enteresan bir e, saptamada şu. Türkiye'nin istihdamdaki çocuk işçiliği de... Mücadele ivmesini kaybettiği Hı -hı, görülüyor. Hani gittikçe evet. bu ivmenin azaldığı görülüyor. Bunu nasıl değerlendirdiniz acaba? Nasıl bu saptamayı yaptınız? Ee, yani demin de bahsettiğim gibi yani saptamanın nedeni yıllık olarak ne kadar istihdamdan Hı -hı, çocuk çekildiği, çekildiği ile ilgili bir şey. Yani 94-99 arasında yıllık ortalama da 128 bin Hı -hı. çocuk istihdamdan çekilmiş. Halbuki 99-2006'da bu ortalama 74 bin düzeyine düşmüş. E, belki tersine bir eğilim de gelişmiş olabilir bundan sonra özellikle konuşacağız şimdi dört artı 4 artı dört uygulaması ile birlikte hı hı. E, çocuk işçiliğinde artışın olabileceğini öngörmek mümkün. Hı hı. E, hı hı. Dolayısıyla hani verileri daha güncel tutmak gerekiyor onun olanaklarını e, yaratmak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet e, araştırmamın bir diğer bulgusu da çocukların aslında özellikle hani en kötü çalışma biçimlerinin falan da içine dahil olan aslında sanayide çalışan çocukların sayısının hı hı. artmakta olduğuydu. Buna e, mukabil e, tarımda çalışan çocukların sayısının azalmakta ve e, ticarette çalışanların da artmakta olduğuna dair e, bilgiler vardı. Bunlardan evet. biraz bahsedebilir miyiz? Ee, Nasıl değerlendiriyoruz yani bunları? Yani tabii ki e, temelde baktığımızda zaten e, tarım kesiminde hızlı bir çözünme süreci evet. yaşandı. O çözünmeyle koştu olarak tarımdaki çocukların e, kentlere gel geldiklerinde kentlerde kimi e, e, yeni çalışma biçimleriyle karşılaştığını Görmek mümkün e, Tabii burada sanayideki artış e, dikkat çekici bir şey evet. yani Oransal olarak artış tabi ki yani rakama anlamında demiyorum e, çünkü esas da hizmet sektörü daha baskın bir e, durumda e, ama dediğim gibi sonuçta tarımdaki çözülme tarımda istihdamda olan çocukların bir şekilde ya ev içi emeğe kay, kaydeme Kaymasın. ya da hı hı. E, çalışma hayatı içine işte sanayide ya da hizmet sektöründe dahil olduğu şeklinde yorumlanabilir. Yorumlanabilir. Hı. Peki şimdi küçük bir ara verelim parçamızı dinleyelim. Hı. Daha sonra tekrar devam edeceğiz. Tamam teşekkür ederim. Take a ride at a roundabout, another ride gets you round and up, left for 0.2km, I jump to 45, I take a ride again, Turn night left at the passing Bellevue, 45 merges into E20, the E20 merges into E6, the sunset burns and the fire breaks. I get this feeling This town's been constructed around me Brick by brick These walls used to be thinner And I think I'm being used for some purpose In a future I did not know I lived in With other heart I didn't know could be breaking They say, this is what your friends are found But I don't know who you people are anymore tekrar merhabalar Söz Küçük'ün programında konuğumuz Serkan Öngel'le birlikte, Disk Araştırma Merkezi'nden Serkan Öngel bizlerle birlikte çocuk işçiliği üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Biraz aslında Türkiye'nin bakış açısına geldik. Özellikle hani ucuz istihdam bağlamında çocukların kullanılmasına dönük bir gidişat var ve bu gittikçe hızlanıyor gibi. Siz ne dersiniz bu konuda? E, tabii ki temel aslında işçiliği. E... Türkiye açısından bakarsak çocukların yani çocuk derken burada tabi 17 yaşa kadarlık yaş durumunu e, kastediyoruz. Çalışma hayatına dahil olması aslında çok e, yadırganan hı hı. bir durum değil. Yani işte küçük yaşta işte eti senin kemiği benim diye ustasının evet. yanına verilen bir e, gelenek var ya da tarımda çocukların aktif şekilde e, çalışma hayatı içinde değerlendirildiği bir e, süreç var. Dolayısıyla aslında e, çocuk emeği her zaman e, kullanılabilir bir emek olarak, ucuz bir e, evet. emek olarak bugüne kadar görülmüş durumda. E, işte bu mücadele programları biraz bunun geri adım atılması açısından bir takım sözleşmeler uluslararası sözleşmeler gündeme gelmiş durumda ve Türkiye bunlara uyumadığına bugüne kadar bir takım düzenlemeleri gündeme getirdi ama özellikle bugünün işte piyasanın ihtiyaçları diye bu başlıkta koyduğumuz ya da işte küresel rekabet kavramı diye ortaya koyduğumuz şeyler Türkiye'deki çalışma hayatını daha açık sömürü alanı haline getiriyor ve giderek aslında daha ucuz iş gücüne ihtiyaç duyan, daha kuralsız, daha güvencesiz, daha esnek bir çalışma hayatını öngörüyor. Burada tabii esneklik derken belki açmak lazım. Hani Aha. Çalışan açısından bir esneklik değil. işverenlerin işçiyi kolayca işten çıkartıp alabileceği bir esneklik biçimi ya da istediği gibi çalıştırabileceği bir esneklik biçimi. O anlamda Türkiye açısından özellikle ulusal istihdam stratejisi denilen bir strateji belgesi şu an. E, yürürlüğe konmuş durumda. Bu stratejinin temel unsurlarından biri de ki biz bunu e, ucuz istihdam stratejisi olarak e, tanımlıyoruz. E, i̇şte bu genç sömürüsü ya da işte çocuk işçiliğinin daha etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik düzenlemeler. İçeriyor. E, mesleki eğitim konusu burada çok e, çarpıcı bir konu. Yani sürekli insanlar e, çok ciddi, nitelikli, vasıflı ol, olmaları olsalar bile çalışma hayatına dahil olduklarında yeni mesleki eğitim e, programlarına dahil edilmek zorunda kalıyorlar ve bunun yarattığı bir basınç durumu söz konusu Son dönemde de özellikle çeşitli kampanyalarla biliyorsunuz mesleki eğitimin yaygınlaştırılmasına yönelik uygulamalar var bu uygulamaların bir başlığı da aslında işte stajyerlik, çıraklık gibi uygulamalar ki aslında çocuk işçiliğinin önemli bir kısmının evet. e, olduğu, e, bulunduğu Aha. noktada. Burası e, en son işte 4 artı 4 artı 4 adı verilen işte yeni düzenlemeler, yeni eğitim e, modelimize, eğitim sistemimize baktığımızda e, çocukların e, çırak olarak e, çalışma hayatına dair olabilecektir ya da e, eğitim sürecinin orta öğretimden mezun oldukları, e, noktada geriye gidişin olduğunu görüyoruz. Hı hı. Yani böylelikle e, 13 yaşını bitirmiş bir e, çocuk e, bir şekilde eğer, çalış, eğer e, çalışma eğer çalışma hayatına e, okumayacaksa çalışma hayatına bir şekilde itilecek. Evet. Yani bugüne kadar uygulama bu biçimde yani eğitimden koptuğu oranda çocukların çalışma hayatına daha fazla hı hı. E, yönlendirildiğini biliyoruz. Bu bu başlı başına bir konu. Bir de e, gerek e, bir yıl erkene çekilmesi okula başlama yaşının hı hı. Gerekse 5 yılın 4 yıla çekilmesi e, mesleki eğitiminde orta öğretim düzeyinden başlatılıyor olması. Hı -hı. Aslında 10-11 yaşında mesleki eğitim adı altında çeşitli e, faaliyetlerin içine çocukların çekilmesi gerekiyor ki e, anlamına geliyor ki bu da e, kabul edilebilir bir şey değil. Hı -hı. Yani e, fiili olarak e, aslında işte aday çıraklık diye aslında yaş sınırının da olmadığı bir uygulama var Türkiye'de. Hı -hı. Aday adı altında bu çocuklar işte çalışma hayatıyla e, tanışmak ...adaatında çalıştırılmak... Peki çırak, e, çırak karşı nedir? Karşı aday kalacak. çırak nedir? Hani Onu dinleyeceğimiz için bir açıklamak e, mümkün olur mu? Yani sonra çıraklık uygulaması biliyorsunuz işte ustanın yanında e, Hı -hı. deneyim kazanması... E, ...ve e, amacıyla kura, e, bugüne kadar geçmişten gelen bir geleneğin e, unsuru e, çıraklık Hı -hı. uygulaması... ...yani deneyim edinmek, e, faaliyetin üretimin içinde bir şekilde e, o deneyim tecrübeyi kazanmak adına yapılan bir uygulama... Aday çıraklık ise çıraklık yaşı olmayan, çıraklık yaşı tutmayan e, kişileri kapsıyor. Yani e, Türkiye'de çıraklık yaşı e, zaten e, yasalarla e, tanımlanmış durumda. O da e, 14 yaş ve bunun e, altındaki e, bu yaşı tutmuyorsa eğer e, aday çırak vasfıyla aynı, aynı durumla karşı karşıya kalabiliyor. Ee, çocuklar dolayısıyla e, bunun da e, dikkat çekilmesi gereken bir unsur Yani evet. e, yaygınlaşması açısından bunun yaygınlaştırma yönelik bir unsur olarak Ya da bunlara yönelik tedbirlerin daha ağır alınması gereken e, bir konu Yani bunlar tanımlanmış durumda bu yaş sınırları işte uluslararası sözleşmelerle bir şekilde Türkiye'de yenilenmiş durumda Aha. Ama pratikte bunun önüne geçebilecek kimi uygulamaları devreye soktuğunuzda o yasaların işlemediğini o denetim o kuralların bir şekilde etkisiz kaldığını görüyorsunuz ki Türkiye gibi çalışma hayatının denetimlerin son derece sınırlı olduğu bir ülkede Hı -hı. bunun yaratacağı etkileri e, tahmin etmek mümkün. Dolayısıyla bu e, yeni eğitim e, modeliyle de aslında e, bir noktada e, bunun önüne yani çocuk işçiliğinin yaş sınırının aşağı çekilmesinin önü açılmış durumda. Bunlar demin dediğim gibi iki tane unsur var. Bir e, mesleki eğitimin. Yaşının iki seneye aşağıya çekilmesini hı hı. sağlamış durumda. Yani on birliği yaşlara kadar çekmiş durumda ki hani bu kadar erken mesleki eğitime gereksinim duyan bir evet. durum zaten yok. yok. Hani bunun tartışması bile olmaması gerekiyor ki zaten mesleki ve teknik eğitim merkezleri adı altında kurulan... Ve bunları tanımlayan yönetmelikte baktığımızda bu tip merkezlerin amacının bir şekilde e istihdam durumunu iş gücünün e genel yapısını o bölge açısından öngörerek bir şeyler yapmak. Yani dert eğitim vermek değil çalışma hayatına iş gücüne iş gücü piyasasına ihtiyaç duyulan hı hı. E elemanları daha erkenden yetiştirmek gibi e görünebiliyor. Bu anlamda son derece e bi bir e boyutu e önemli bir boyutu bu hı hı. diye düşünüyorum. Hı hı. Aslında bana bakış açısında önemli bir e, değişim var gibi geliyor. Hani bilmem siz nasıl değerlendirirsiniz ama e, hani eğitim mi çalışma mı? ikilemi içinde hep daha fazla çocukların işte eğitime yönlendirilmesi en azından hani Türkiye'de tabii ki çocukların çalışması gelenekler bağlamında veya genel olarak toplumda kabul gören en azından meşhur kabul edilen bir şey. Ama eğitime yönlendirerek çocukları işte çalışma hayatından çıkarmak falan gibi onları o şekilde çalışma hayatından çekmek gibi bir şey vardı. Şimdi sanki o bakış açısından daha... E Tabii yani şu an hani... o piyasanın ihtiyaçları giderek daha etkin oldukça yani hı hı. sadece bu düzenlemeler işte meslek liseleri orta öğretimdeki mesleki eğitim veren kurumlar işte çıraklık merkezleri ve benzeri için değil üniversiteler için de giderek bu hale almış durumda. Yani hı hı. çocuk iş gücüne etkileyen bu unsur genç, gençlerin Etkili. açısından evet. da son derece kritik. E, Kini tekim bu biliyorsunuz stratejiye yönelik yani istihdam stratejisinin ucuz iş gücü stratejisi olarak bizim nitelendirmemizin temel unsurlarından biri özellikle genç stajyer sömürüsünün hı yaygınlaştırılması hı. çocuk işçiliğinin daha fazla daha etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik unsurlar taşımasından kaynaklı. Hatırlarsanız e, e, geçtiğimiz yılın e, başındaydı zannedersem ee, Hı -hı. bu torba yasa başlığı altında çıkmıştı bu sosyal güvenlik aflarını falan kapsayan bir yasa Hı -hı. tasarısı. O yasa tasarısının içine giren kimi unsurlar vardı o unsurlara biz e, ciddi şekilde itiraz etmiştik. Bu unsurlardan bir tanesi stajyer uygulamasının e, küçük iş yerlerine doğru çekilmesi yani 20 ve üzeri iş yerlerinden 5 e, e, kişinin çalıştığı iş yerlerine kadar daha kuralsız denetimsiz alanlara kadar çekilmesiydi. Bir diğeri ise e, stajyer ücretlerinin e, düşürülmesiydi. Yani hı hı. stajyer ücretleri bu uygulamayla birlikte o yasayla beraber mesela o dönem 229'dan e, 20'nin üzerinde çalışan yerlerde 100, 178 liraya hı hı. E, daha az çalıştıran yerlerde daha önce olmayan bir uygulama 100 liranın altına çekildi. Şu an 105 lira falan bu rakam. Yani bugün e, evet, stajyer çalıştırmanın çok vahim bir düzeyde unsuru, gerçekten. Tabii yani daha önce 220'lerden 230'lar düzeyindeyken bu ücret yani asgari ücretin 3'te e, 1 oranındayken e, %15'ine kadar Evet. Çekilmiş durumda bu da hani niyeti ortaya koyuyor yani sadece dert eğitim değil iş gücüne ucuz bir şekilde girdi sağlamak bunun bir boyutu da mesela aslında yasada geçmedi ama hala gündemde olan konulardan biri o dönem tartışıldı çünkü hatırlarsınız belki. Ee, biliyorsunuz 16 yaş 6 ve 16 yaş üzeri diye asgari ücret uygulanıyor Bunu 18 yaş 6 ve 18 yaş üzeri olarak uygulamak istiyorlar hı hı. Bu da fiili olarak 16-18 yaş arasındaki gençlerin Yani hı hı. çocuk işçilerin bizim tabirimiz 17 yaşına kadar olduğu için hı hı. Ücretlerinde bir düşüş anlamına geliyor Yani bu hala hükümetin gündeminde olan ve herhangi bir yasa tasarısıyla e, Her an işte torba yasa çıkabilecek, çıkabilecek hı hı. unsurlardan e, biri olarak görünüyor Yine o dönemde çırakların ücretinde Aşağı hı hı. çekmek istediler o torbayı yasalar. Çocuk işleri daha cazip hale getiren Evet yani bir açısından. taraftan işverenler açısından ya e, bunlara eğitim verileceksiniz. Hani hı hı. sanki e, e, bir şeymiş gibi e, e, lütufta bulunuyorlarmış gibi, gibi e, bir şekilde bu uygulamaların yaygınlaştığını görüyoruz. Elbette ki ihtiyaç olan alanlar var. Hı hı. Mesleki eğitim elbette ki değerli ama bunu bir sömürü konusu ucuz iş gücü e, e, konusu haline getirmemek gerekiyor temelde baktığımızda ve bu e, mesleki eğitim e, konusunun özellikle bu yasa düzenleme ile son eğitim Hı -hı. sisteminde 2 yaş aşağı çekilmesi... Evet. ...yani 10-11 yaşlara çekilmesi gerçekten kaygı verici bir e, Hı -hı. durum olarak Hı -hı. değerlendirmek gerekiyor. Çünkü zaten insanlar çalışma hayatının zorluklarıyla karşılaşacaklar. hani bu, bu, bu geçişi daha normal ve olağan bir şekilde sağlamak gerekiyor. O Hı -hı. anlamda hani yetişmiş, hazır iş gücüne dayalı bir e, sistem, bir mekanizma yaratmak adına işte çocukluk dönemleri ya da erken gençlik dönemlerinde insanları çalışma hayatının zor girdaplarına sokmanın çok da bir e karşılığı yok Ki nitekim işte eğitim görmüş mesleki eğitimini e bitirmiş pek çok genç Bugün e niteliksiz vasıfsız oldukları iddiasıyla ki biliyoruz ki pek çok vasıfı kazandıkları halde böyle bir şeyle karşı karşıya kalıyorlar İşte stajyerlik işte deneme süresi ki hı hı. yine geçtiğimiz o torba yasada deneme süresinin iki aydan dört aya çıkartılması. Yani Fransa'da ilk iş sözleşmesi diye tanımlanan ve öğrencilerin bir şekilde eylemleriyle çok ciddi sert protesto ettikleri ne benzer bir düzenlemeyi getirmek istediler. Onu da geri çektiler hı hı. ama şimdi mesela beş ay diye bunu tekrar konuşuyorlar. Yani gençlerde beş ay deneme süresi olacak. Beş ay sonra istediği şekilde işverenler işten çıkartacaklar herhangi bir ihbar evet. tazminatı falan ödemeden. Esnek bir uygulama evet, gerçekten. Evet, son derece esnek bir düzenlemeye doğru gidiyor. Bunun çocuk işçiliğine etkilerini de biz yakın dönemde daha etkin bir şekilde göreceğiz. Bunlar veriler yayınlandıkça. Peki, çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Gerçekten çok önemli bir meseleye değindik ve hep tetikte olmak gerekiyor bir yandan da. Hakikaten çocukların aleyhine olan bir takım düzenlemelerin hızla vermemesi için diyelim. Ee, son söylemek istediğiniz bir şey var mıdır bu bağlamda? Ee... Yani tabii ki e, temel bir konu bu konuya daha fazla aslında eğilmek gerekiyor. Bütün e, özellikle akademik dünya açısından e, buna dikkat çekmek gerekiyor. E, biz de bundan sonraki süreçte çalışmalarımızı daha etkin, daha sağ odaklı yapmaya çalışacağız. Biz veri üretmek zorundayız çünkü e, bugün Türkiye İstatistik Kurumu'nun bu konuda yeterli çalışmaların olmamasından kaynaklı. Ben de teşekkür ediyorum davet Çok için. Çok teşekkürler katıldığınız tabii, için. Hoşçakalın.